Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli günaydın 19 Eylül 2012 Çarşamba sabahında Modern Sabahlar Radyonuzla macera dolu bu sabah yine Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz Ve gündeme bakıyoruz Olaylara bakıyoruz bu arada bu yıl Programımızdaki en büyük değişikliği Fark ettim sabah radyo gelirken Neymiş? Ee, başka yoldan yine... geliyorum ben Bay be Herhalde bunda bir yansıması oluyordur dinleyicilerimiz. Ya baya farklı oldu baya farklı oldu. Ee, Tadını koyamadıkları ya bu senin bu bu bir şey var falan diyorlarsa o. Bir tadında böyle hafif kekremsi bir şey var demek ki o yolu değiştirmekten. De yani. Bir iki değişiklik daha var aslında programımızda ya. <gülüyor> evet portatif oktayın portatif bilgisayarını ya, yok, yok. dile getirmemek buna şeylik olursa haksızlık olursa. Yok yok onlar değil de e, tabii portatif bilgisayar da var. Ya oktay ee, ben de istiyorum ya. Ama bir tane yetiyor abi ve ben yani bir iki gündür bakıyorum. Kendime kadar mı diyorsun? Yani yeterli oluyor gibi geliyor bana. Ya hayır biliyorum. ben de istiyorum ya. Şurada kendimi ezik hissediyorum ya. Allah abi, Zaten pozisyon itibariyle şurada oturduğumda direkt yancı konumundayım. Sen mi ben mi? Nasıl? Sen Neden? Ben? Çünkü gece dinleyiciler e, <gülüyor> olaylar bizden coştu çok özür dileriz. Zamanla beraber programın neredeyse 13. yılı. Tabii ki yaşlı yaşlı konuşmalar e, bunlar sizi ilk ikmesin. O diyor yeni başlayan arkadaşlarımızla. <gülüyor> İ, i̇lkmeyin, ilkmeyin. Sakın ilkmeyin. Artık biz de Opt'liyiz. Opt radyo dinleyelim. Opt radyo değil bir kere. Bir kere. Doluncu, bir kere radyo, evet, doğrusunu diyor. herkes kullansın Ve Evet, Opt'de demeniz gerekiyor normaliniz gerekiyor. Ya evlilikleri bitiren sen mi ben mi lafıma mı takıldım? Bege. Allah hakikaten programı bitiren laf olabilir. Yani beraberlikleri sonlandıran sen mi ben mi lafı... Ben artık ne kadar güveniyorsam... Fahir sana, Ege bizzat sana... Bu lafı hiç sorgulamadan gönül rahatlığıyla çıkarıverdim. Tabii canım sen bir kere sen mi ben mi dedin diye ben buradan çekip gidecek değilim. Ama bir yere yazarım. <gülüyor> bir gün patlar başka yerde. Hangi gün patlayacağını söyleyeyim ben sana? Gönlün gelince yok. En son gün. evlilikleri bitiren bir başka hareket olan... Aşağı tarafı ayakla, ayakla gösterme. <gülüyor> Vallahi ya. İyi tabii canım. Ha doğru o sizin komşunuzdu değil mi? Bir aile dostumuz. Bir aile dostumuz. Ee, <gülüyor> Neydi adı efendim adı? Suna Hanım. Suna Hanım kocası ayağını ağızda. Şerbeyi bizim bizde misafirlikteyken bu yaptı diye ayayla gösterince iki hafta ya kalmaz kaçardılar. Neyse, neyse, yani programımızda, <gülüyor> programımızda çok değişiklik var. Çünkü sen güzergahını değiştirdiğin gibi, Fahir Ölç güzergahını değiştirdi. Ve benim güzergahıma aynı olmasına rağmen geçer sene seninle beraber geliyordum. Bu sene Fahir Ölç'te Bir beraber dakika, geliyorum. Sen, çok karıştığı için isterseniz <gülüyor> Onu e, bu Anılar sene düşündüğümüz şey özel köşeyi yapalım. Anadolu'nun güzergahları. <gülüyor> Kim sunmak ister? Oktay sen çok güzel sunuyorsun sunsan tamam, ya baby. Hayır sen sun ben konuk olayım. Tamam. Baştan o zaman. Tamam baştan baştan. baştan. Anadolu'nun güzergahları. Bir şey soracağım da baştan galiba o yüzden de. <gülüyor> bu yine Anadolu'nun güzergahları olunca yöresel bir program mı? <gülüyor> Yoksa... Yo, biz de Anadolu'dayız hiç Anadolu'dayız <gülüyor> Tamam yani onu ben söyleyeyim de Baştan sonra program şöyle oldu böyle oldu Falan olmasın Doğru abi adam doğru söylüyor Anadolu'nun güzergahları Evet sevgili dostlar Bir Anadolu'nun güzergahlarında da Sizlerle beraberiz Evet Anadolu Buram Buram Anadolu ve onun güzergahları elbette. Ben de konukmuşum bu zaman. Abi niye? Baştan niye konuşuyorsun? Benim de güzergahım. <gülüyor> Hayret bir şey ya. Tamam o zaman ben canlılar falan diye devam edeyim mi? Devam tamam. edeyim. Evet. O zaman, o zaman beni telefonla telefon konuğu al Fahir. Ya abi o zaman şey olurduk. Ha tamam önce telefon. E, Oktay <gülüyor> Şirin'le konuk olsun ben telefon konuğu. Ben telefon. Ben telefon olayım. Telefon burada mı? Abi onu? bir karar verin artık o telefon orada. Ha Ha doğru. <gülüyor> Evet sevgili dostlar Anadolu'nun güzergahlarında bugün birbirinden değerli konuklarımız olacak. Çok değerli stüdyo konuğumuz var. Sevgili Oktay hoş geldin Oktay. Hoş bulduk. Hoş bulduk Anadolu'yu karış karış güzergah güzergah. Estağfurullah. Adeta ören, dokuyan bir baba yiğit. Bir tarafta da tabii ki telefonlarınızla sizlere de ses vermenize yardımcı olacağız. Evet Oktay güzergah dedik, Anadolu dedik. Evet. Ne diyorsun? Abi e, şimdi her gün gidip geldiğimiz yollarda değişiklik yok zannediyoruz. Halbuki çok değişiklikler var. Evet e, bir hattımızda bir dinleyicimiz var. Günaydın merhaba ben Ege Kaycan. E, merhaba Ege hoş geldin. Oktay'a da selam ediyorum. Merhaba Ege kardeş. İsmi geçsin diye e, Oktay Bey'e de selam ediyorum. <gülüyor> ben de küçük bir... bu sene de izinlerimizi sık sık... Sık sık telaffuz edelim çocuklar. <gülüyor> ben de güzergahımı paylaşmak istiyorum. Evet sürekli aynı da. güzergahımı kullanıyorsunuz Ege. Ya yani Bundan önceki yıllarda hep ben Çetin Emeci kullanıyordum. Bu yıl bir çılgınlık yaptım ve Konya yolu tabir ettiğimiz. Konya yolu, yolu Anadolu'muzun bir başka değil mi? En önemli noktalarından biri. Nasıl diyelim işte şeyden çıkıp Konya'dan çıkıp Anadolu'nun tam göbeğinden Samsun'a. Yani neredeyse Türkiye'mizin en kuzeyine giden e, yolu kullanıyorum. Böylece yani bir e, doğu batı demeyeyim kuzey güney sentezi tipicesine bir şey yapıyorum. Ee, Teşekkür ediyorum. E, Ege kardeş sana iyi yolculuklar diliyorum. E, lazım. Ee, ama, e, lazım. Ama, lazım. Fahir abi şunu da söyleyeyim ben. Çetin Emeç geçen senekinden çok farklı. bir ekol tabii ki yani onu da hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Çetin Emeç bir ee, artık oturmuşluğu var, belli bir noktaya geldi. Bundan bir 20 sene öncesinde Çetinemeç dediğimizde ne yapıyorduk, bakıyorduk birbirimizi. Ama bugün geldiğimiz noktada Çetinemeç adeta yolların bir e, nesi zengin zenginliği bir yani Türkiye'nin bütün yollarını birleştiren bulvar. Çetin evet, noktayım bakıyoruz. biz ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Haftaya Anadolu'nun güzergahlarında bakalım hangi güzergahta olacağız. Anadolu'nun güzel yağları. Çok yani iyi. çok güzel oldu. Wow. Yani tebrik ederim seni. Ya çok iyi. Benim işte yeni ama esnafla yok ya. Yani ben de çok hazırlıklı değildim ama yaklaşık bir haftadır falan bunu pratiğini yapıyorum. Ee, bir yani bizdeki o heyecanı da ortaya çıkardım biliyor musun? Yani e, egideki bendeki o yani yol heyecanını yol gerçekten e onu aynen yansıttığımızı düşünüyorum. Bence, Bence canlı bağlantılarla da programın temposunu hep yüksek, yüksek tuttuk. Evet çünkü yalnızca stüdyo konuğu olsa o kadar hareketli o geçmezdi program. O çok sıkıcı oluyor yani sadece stüdyo konuğuyla çünkü tabii ki herkesin ne düşündüğünü de öğrenmemiz gerekiyor. Telefon bağlantısı o noktada mükemmeldi. Labuzda Ya evet. dün bir şey konuştuk ya. Neyi? E, Kate Middleton'ın memelerini memelerini konuşalım. Yani evet. Bugün dün, yani sonra Çünkü dün konuştuğumuz için bugün rahatlıkla diye diyebiliyoruz biliyorsunuz. Yayından sonra şey yaptım ben şöyle bir internette bir, dakika, bir, bir yaparken ha, Kate Middleton'ın memeleri e, diye mi girdin? Bak kozlara yasak gelmiş ya. Yani bu bir daha bir, bir daha yayınlarsanız vallahi billahi falan diye böyle bir bir takım şeyler çıkmış. Ee, Oğlum kraliçenin yani gelininden ne? bahsediyoruz. Tabii ki sahip çıkacak gelinine. Hayır yani o bir hata yapmış. sıkıntı mı acaba diye düşündüm yani. Biz, bugün de çünkü biz de yine... sadece olaydan bahsediyoruz. Böyle biz... Bele böyleydi, böyle alttan dolgun biz... dolgun üstler böyle böyle diye bahsedersek o ayıp da. Biz genel olarak üstsüz dolanmış diye şey yapıyoruz. Üstsüz Böyle. dolanmış. <gülüyor> ne yapıyorsunuz Keitan? Üstsüz dolanmış. Buralarda türk. hep üstsüz dolanmış. Böyle bir Cambridge türküsü de vardır zaten. Buralarda üstsüz dolandım diye. Şimdi hatırlamıyorum ama. <gülüyor> ben yakıştıramadım ama. Yani aristokrasiye... Aristokrasiyle ile membe bir Tokat araya gelmiyor kraliçe. değil mi? Kaç yıldır e, tahtta oturuyor kraliçe? Bir günden bir güne çok affedersiniz. Özür yani... diliyorum. Bak bunu söylediğim düşününse aklımın ucundan geçmez ama yani yeri geldiği için söylüyorum. Bir günden bir güne kraliçeniz çok özür diliyorum. Artık yani şey yaptık mı ya? Yok yani hiç. Zaten benim gördüğüm kadarıyla dünyada klasik aristokrasiye uygun yaşayan bir tek kraliçemiz kaldı. Yalakalı mı herhalde o iyilik ekiyle <gülüyor> <gülüyor> fark etmişsinizdir. Öbür türlü ne ve Hollanda kralı mı var öyle bir Hollanda'da prensler falan var, ama onlar şey böyle var. bir Çalkantılı hayatlar, seks partileri falan filan onların haberleri de geliyor. Bildiğimiz tam kraliçe gibi yaşayan kraliçe. 8-17 çocuklar dinliyorum. Parti marti diyorsun. İspanya kralı var. E rezalet gene. Yani. Niye rezalet canım? İspanya kralının ne rezilliğini gördünüz? Yani kral diye de çevresi kötü. Çevresi hayır. tabii ki. Yani kralın kendisinde belki bir şey yoktur ama. Yok bugüne kadar bak kaç 40 küsür yıldır tahta İngiltere kraliçesi. İki kere burnunu oyarken yakalandı. 40 küsür senemi. Ne yaptın o evet, ne 40 sünnesi? Kırk sene önceye gidin benim yaşım kır zaten. <gülüyor> Fahir be. senin doğum gününden önce mi Fahir? Yani, yani. tabii ki bir gün e, tüm tarih kitapları Fahir odaklı bir tarih anlayışıyla yazılacak. <gülüyor> yani <gülüyor> Cumhuriyet'in ilanı. <gülüyor> Fahir öncün doğumundan elli yıl önce falan diye. <gülüyor> Ama e, şimdi şey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Daha iyi. 40 yıl bir şey değil onu demeye e, getiriyorum. 40 yıl dediğin Geçmişlere şey... gidiyorsun canım. Kadın en az. Benim hesaplarıma göre temiz 60 senesi var o. Hemen bakıyorum abi. Onu ben Sonuçta. bilmiyorum. Allah. Nasıl bilmiyorsun ya? Nasıl nasıl bilmiyorsun? 2. Dünya Savaşı'nda araba tamir ediyordu onu biliyoruz. O zaman Kralıçam'ıydı değildi. Değildi. Evet, ondan sonra olmuştur o. Benim hesaplarıma göre temiz bir 50 yılı var. 50'nin üstü. Veli aldık zamanları. Aha gel. A da gel. Beli ne dedin aldık. kraliçe kaç yıldır? Çocukları. Kraliçe kaç yıldır Kraliçe? Kullandığı bayrak ve armalar geçiniz. <gülüyor> yaşı yeşil. <yaşı. gülüyor> bayrak ve flamalar. Yaşı kaç mı? Kraliçe, kaç Ya yaşı taşıktır. konusunda şey var. Tamam. Sen... E, Türkiye'ye geldiği zaman da olay olmuştu yaşı da. Yaşı konusunda belki bilen vardı. Yani. Sevgili dinleyiciler Oktay'ın portable portable demeyin ya. Portatif, Portatif bilgisayarı vardı ya. Daha yeni olsun ya. Her yani. 53, 53. Çok özür dilerim. Yani 53 dinleyicil, olmuş. Arayan dinleyicilerimiz varsa 1953'te taç giymiş. Hesabla Fahir. Senin, senin yani. doğumundan 20 yıl önce. Yani bak neredeyse 60 yıldır tahta. Kaç olmuş? 60. senesi bu sene. 60. senesinde bir fiyasosu yok. yani ha, Doğru ya 60 kutlandı altmış. ya zaten geçenlerde. Kutlandı. Doğru Haziran'ın başı mıydı neydi? Hı. Temmuz muydu? Ee, bir bak onlarda hiçbir şey, şey, şey yok. Bir yıl önceden yalnız 53 olduğu için bu sene kaç? 2012. 59 bitti 60'a girdi diye bir şey bugüne kadar 60'tan gün aldık. Yani. Senin. 60. yılısı kutlandı. Bunca gibi. zamandır iki kere falan ben hakikaten burnunu karıştırırken bir fotoğrafını gördüm. O da eldivenle. O da evet. Eldivenle karıştırıyor değil mi? Tabii canım. Senin benim gibi lak diye parmağı sokmuyor. Hatta sır burun karıştırmanın özel eldiveni vardır aristokratlarla. Ama işte yakın çevresinden yine şey oluyor. Prens Filip miydi balkonda şey yapan? Affedersin ee, ne yapan? Abdest bozan. <gülüyor> <gülüyor> bozuldu demişti çünkü oradan biliyoruz. Hatta torunlar bir gülüyordu. Ne yapıyordu? Taveriyle bileyim <gülüyor> arkadan gülüyorlardı falan. Bir şey oluyordu. <gülüyor> Filip'ti. Filip'ti değil mi? Filip'ti o, o da gene kol kırılmış. Için, tam anlamıyla yeğen içinde, için. içinde. İçinde, içinde, içinde kalmış. Nasıl kalmış ya? Yel içinde kalmış. Kol kırılmış yel içinde Kraliçe var ya bütün o 60 yıl boyunca ne o suruklara gıkını çıkarmadan hep yüzündeki gülümsemeyle durdu. Hep bu genç nesil. Ha ha ha diye gülmeler. Aslında gerçek bir aristokrat. Orada yıkılacak gibi olsa da kokudan Peki. şey yapmadan. Öyle deme. Aristokrasiyi de güldüren bir şeydir. Yer aristokrat da olsan, en üstte de olsan, en altta da olsan bence çok komik. Bir, bir şey. kere daha görmüş oluyoruz yalnız bu olayla. Tarihten bu olayla. Alman fraksiyonuyla İngiliz fraksiyonunun ne kadar farklı olduğunu. Mesela Almanya'da böyle bir şey olsa. Hiç. Hiç. Hiç, hiç, hiç dönüp bakılmaz. Bir de torunlar da... Beraber. Hep beraber. Dedeciğim beraber bozalım abdestimizi diye. Onlar da destek Zaten ediyorlar. dede bozunca otomatikman herkesin bozulmuşları Çocuklara geçer. Dededen çocuğa geçer. Toruna geçer çünkü. <gülüyor> Kraliyette. İngiltere'de öyle bir şey yok. Kıkır kıkır gülüyorlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tümörüsü Modern Sabahlar devam ediyor. Disko disko oh oh oh. Haydi gençlik hop hop hop diyerek devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Buyuralım ya. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu, oldu Fahri? Boğazımda böyle bir kıp kıp kıp şey yapıyor ya. Oluyor mu? Vallahi bir şey olacak ya. Böyle bir yakın yakın geldiğinin hiçbir şey yoktu. Vallahi. Para gelecek demektir. Para mı gelecek? Hı hı. Vallahi geçim helal olsun. Nereden bildin? <gülüyor> Öyle bende Ben de koca inançları vardı. Ne oldu Fahri? Keyifli keyifli. Vallahi bir başladım. anda keyiflendim ya. Para gelecek diye oradan keyiflendim yani. Bir hoşuma gitti, bize zevklendim yani. Sevgili dinleyiciler, size de para geliyormuş bu arada. Ben bütün dinleyicilerimizin falına baktım. Buyurun efendim, ne oldu, ne bitti? Ne oldu, ne bitti, ne oldu? Ya benim burada bir e, notlarım vardı. O notlarım nereye gitti? Onları arıyorum ben ya. Vay, 13 senedir program yapıyoruz. Bir günden bir güne not notla şimdi... stüdyoya girdiğini görmedim. İyi Kime ya. ne <gülüyor> hava atıyorsun? Ot diye yeni başlayanlara mı atıyorsun? Abi hep biz <gülüyor> not alarak, yazarak. Yok ya, dün dün bana soruldu o soru. Ne diye? Ne diye? Yani yayına girmeden önce şey yapıyor musunuz? Ne yapıyor musunuz? Birbirinizle konuşuyor musunuz? Ne önce sabahleyin birbirimizle öpüşerek Ve başlarız. not bugün. alıyor musunuz dedi. Ondan sonra ben de evet dedim. İyi demisin ya ee, Tabi dedim bir günü bir hafta önceden belli olur bizim dedim ne şey yapacağımız Her hafta perşembe günleri toplantı yaparız dedim Sabah zaten editör toplantımız var Editör dedim ben de <gülüyor> öyle <dör> dedim <gülüyor> <gülüyor> Editör toplantımız <gülüyor> yani. dedi? Editör toplantımızdan bugün ne çıkmıştı ya Ya bugün ne vardı ne konuşacaktı bugün ya neler neler ya Allah, Allah Biraz da magazin diyelim isterseniz ya, Biraz magazin önemli ya Hmm, şey vardı. Ne vardı? Ee, ne vardı Oktay? İlk başta aslında pazartesi günü yazla başlamamız lazımdı. Fahir. Çünkü hmm. senin adına... Ee, yani bilmiyorum nasıl değerlendirirsin ama Saadet ve Saran sevgi dinizlerimize hatırlar. E Fahir. Öncelikle ona bir kez daha tebrik edelim evlendi S dünya evine evlendi, girdi. Evlendi evet. Rol <gülüyor> modelin. Sen sen müsündür diye düşündüm de ben ondan. Saadetli Saran evlendi diye mi? Hı hı. Çok üzüldü. Sevindim mi yoksa? Sevindim mi? ki canım. Benim de duygular karıştırıyorsun Fai. Kırık kaleyi şeye çağırdı ya düğününe çağırdı. Kırık mi? Kırık kaleli değil mi? Ben Kırıkaleli diyebiliyorum. Hayır öyle diyorsan öyledir <gülüyor> ne bileyim. <gülüyor> Sen daha yakınsın Sadetim. Yani, yani. <gülüyor> ben Kırıkaleli diyebiliyorum. <gülüyor> eli de olabilir, Kırıkaleli de olabilir. Ben hep zaten onları karıştırmış biridim idim, <gülüyor> <gülüyor> ee, Öyle bir evlilik var. Mutluluklar dileyelim kendisine. Genç çiftimize mutluluklar. Ondan sonra ee, şey var, ee, barışan çiftler var. Bu Twilight'teki çocukla. Twilight'teki kız. kız biliyorsunuz Onlar flört halinde miydi? Flört Onlar halinde? beraber de geçim. Sonra yazın kız çocuğu aldattı. Aa, ne? bu ne? Yönetmenle. Adamla mı? Yönetmenle. Filmde oynadı ya kırmızı başlıklı kızla ama yok Pamuk prenseste oynadı. Yönetmenle, yönetmenle. Yönetmen. Yönetmen. Onun yönetmeni olabilir. Evet evet. <gülüyor> Birkaç tane yönetmen var ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyorum. Ben adamı sadece yönetmen olarak biliyorum. Kristen Stewart mıydı, neydi? Kızın neydi onun adı? Kristen mıydı? neydi? O, Kristen oldu. Işte. Bir... Ondan sonra affetti, affettim. Dedi. Ama onun şey sebebi var. Adam şey dedi. Allah da benim belamı versin. Çoluğumu çocuğumu bunun niye yaptım ben? Ne kadar pişmanım falan diye. Yönetmen mi yaptı Yönetmen, dedi? Yönetmen öyle dedi. Ondan sonra. Yavan çıktı dedi, kızla terk mi etti? Ee, i̇şte kızı terk etmedi canım, olay ortaya çıktıktan sonra. Bir falanlar filanlar oldu, araya girdi. Ondan sonra hop bir baktık ki bunlar sonra tekrar Barış'ta. beraberler. Sevgili dinleyiciler, yaz zamanı gündemi pek takip edemedik. Ben sadece yaz boyunca, yani 3 ay tatil yaptık. Bir e, pet şişe vakası vardı hatırlarsanız. Karpuzcu duş alırken pet şişe kaçmış. Evet. O haber sırasında yayında olsaydık da... Bütün boyutlarıyla verselik buraya böyle örnekler getirdik. Evet ya, evet. Bakın. Şimdi bir de tabii tamam. Olimpiyat Olimpiyatlar oldu biz yayında yokken. Olimpiyat köyünde neler e, dönmüş neler neler neler neler. Of of neler dönmüş. Azıcık anlatsın Oktay kaçın. ama yavaş yavaş anlat tamam mı? Görüntüleri var, izleriz reklamlar sırasında. <gülüyor> Onun dışında şeyle beraber açtın açtın catcher, açtın catcher. Parantez içinde 34. Ee, Mile Kunis'le berabermiş Mile Kunis'i de şeyden biliyoruz Oktay nereden bileyim her şey o kadar çok Ama Yaman, ya bu Justin yeni... Timberlake'de Yaman filmi vardı Yaman o filmi vardı. vardı ondan önce de Şeyle oynuyormuşuz Esmer Bomba diyorsun <gülüyor> Esmer Bombiş evet <gülüyor> <gülüyor> Keşke öyle deseydim evet. esmer <gülüyor> Bana bombiş. öyle anlat ya bana öyle Mia Mia falan dediğin zaman benim kafamda Şey yapmıyor yani 29 yaşındaki Mile Kunis tamam, teşekkür, Şimdi e, heh, oturdu mu? Yemekte de sevgilisini elleriyle besledi demişler o önemlidir Sevgili eliyle besleyecek adam Önce parkta biraz yürüyüş yapmışlar sonra da yemekler yapmış Mutluluklar diliyoruz bu Küçük zaman. müymüş sevgilisi 5 yaş var aralarında ee? Yani küçük mü dediğim Mesela ben de Ali'nin elimle besliyorum bazen Ya da böyle çok konuşup Yemeğini ihmal eden bir adam böyle sıkıntıdan kadın yedirmiş mi ya. Tamam biraz tamam, Biraz ye biraz konuş Biraz soğutma. ye biraz konuş Şiit şey, elini soğutma çünkü soğuduğu zaman hakikaten bir şeye benzemiyor o şinitsel. Ya şimdi e, Ashton Kaçır uzun süre Demimur'la beraber oldu ya. ya ondan hatta evliydi bir... değil mi onlar? Evliydi çalışıyor. Evliydi. evliydi o... Demimur onu alıştırmıştır, beslemiştir. Çünkü nereden baksan 10 sene besleyip büyüttü adamı. <gülüyor> Oradan alışkanlık. O da hiç o da kendi kendine gördüm. yemeği öğrenememiş. Rol model. Rol model olarak o Ashton Kaçır doğru. mı? E, Bak bir... Ashton demiş. Bütün arkadaşların kendileri yiyor. Bak. Bak gördün mü demiş. Bu hala orada bir masada bir tuzlukları düzüyor falan filan bir şey. O sırada demin burada yediriyor ne? tabii. Ee, Özcan Dünyanın en çirkin lafını söyleyeyim mi size? Ne? Bak orada gazete ne kadar güzel ifade etmiş elleriyle besledi. Daha çirkin onun ağzına beslemek. <gülüyor> ağzına Hayır. beslemek nedir ya? İşte elle yedirme Ağzını nedir? öpeyim başka? gibi bir şey herhalde yani. ağzına öpeyim <gülüyor> ağzına anlamını da ağzına O çocuğu hala ne? ağzına besliyor. Öyle derler. <gülüyor> Nerelerde öyle derlere geçin. Nerelerde Yöre, öyle derler. ya. Yörelerde. <gülüyor> Zaten e, bugün ilerleyen dakikalarda yörelerimizle ilgili e, güzel programlarımız olacak. Yani dinleme imkanımız olacak. Özcan Deniz'e Neslihan Atagül'ün yeni filmi Araf sevişme sahneleri kaç, ne kadar sürmüş olabilir? 30-35 ee, bir dakika birkaç dakika. Ben filmsi. biraz ipucu vereyim isterseniz size. Komple sevişme sahnesi mimiş. Yani yine de pek ipucu beklentiniz olmasın ama. Bir dakika, sabah şimdi... bu sabah amba çok şeyli konuştuk ya. Erotizm içeren öğeler içeren şey konuştuk. Sevişme diyoruz. Çekimi mi filmde mi ne kadar görünecek? Filmde e, sevişme sahnesi zor geçmiş. Yani çok zor çekilmiş. Ne kadar görüneceğini bilmiyorum Nasıl, ama. Nasıl ne kadar zor çekilebilir ki bir sevişme sahnesi? Öyle deme Fahir be. Yani belli de olmaz. Ya bak. Yani, çok özür diliyorum benim şimdi dizi tecrübemi istinaden söylüyorum yani, <gülüyor> ne kadar rol aldım onlar da bile benim hani çok özür diliyorum yatak sahnem vardı evet, vardı işte yatak sahne tabii, tabii yatak sahnelerim var sonra atıldı mı onlar kurguda görmedim çok ben hiç görmedim de <gülüyor> Deniz e, Özcan Deniz film boyunca sadece iki kelime konuşan Deniz'in en çok zorlandığı sahne onu demek ya. E, Atagül'le olan sevişme sahnesi oldu. Filmde toplam iki sevişme sahnesi bulunan Denizli Atagül'ün... <gülüyor> İkişerden iki sevişme sahnesi. İkişer <gülüyor> <şer> dakikadan. <gülüyor> bu sahnelerin nokta nokta kadar sürdüğü öğrenildi. Ne kadar sürmüş oldu? Yarım saat 45 dakika kadar. Ben, ben bence... Biraz daha ipucu vereyim mi? Biri bu, saat Biri 4 dakika, diğeri ise 2 dakika olan sevişme sahnesi. 4 dakika sevişme sahnesi. İyi. Çünkü basketbolda da Bayağı uzun süredir, o zaman. Bayağı geçim. uzun tabii canım. Yani, uzun o, yani onun çekilmesiyle 40 dakika falan çekmişlerdir onun 4 dakika. Kikası. Final bölümü. 1'e e 10 diye hesaplanır. Nasıl mesela pilavda 1'e 1 diye bir ölçü var ya. Evet, sevişmede bir, de. öyle diyor. 1'e 10'dur mesela. Yaşim. 4 dakika sevişme sahnesi varsa filmde. Bunun 10 katı kadar da sevişmeniz sevişme. gerekir. Bak, fail yani sen çok daha iyi biliyorsun. Esnaf yani güzel yani. Yaklaşıyor. teknik yaklaşıyorsun. Yönetmenin içine silmemiş Ya demiş, demiş "Olmuyor." Onu? demiş. "Bir daha, bir daha Böyle değil de bir şekil demiş. Bele Hocam bele dedi. de yap demiş. Bele, bele, bele yapacak. Bele. Ha, işte bele. Ve orada bak şey sahnesi vardı. Ne? Yani orada Sehba bulmuş bak demiş. Evet. Benim için demiş. Benim için demiş ya. Demiş, sevişme her şeyi Benim için yap bunu demiş Daha ya. zordu demiş. Ortaya iyi bir şey çıkarmak istiyorsak çok dikkat etmemiz gerekiyordu. İki gün boyunca sürekli öpüşmek zorunda kaldık demiş. Yarı oldu demiş ya. Vallahi yarı Neslihan, oldu. Neslihan Atagül e, hanımefendi iki gün sürmüş bu iki sevişme sahnesinin çekilmesi. Sırf yani. Çok zor ya. Oyunculuk hakikaten, oyunculuk hakikaten zor ya. Zor ya. Öyle bir yolculuk, ya. yolculuk diyoruz ama bazen de zorlu bir yolculuk. İnsanlar şey dese sellecek. ne güzel Oo ama öyle değil. Işte. O 4 dakika yani 35 sene artı 4 dakika. 6,5 saatlik şu anda ham, ham öpüş, öpüşme <gülüyor> görüntüsü var. <Ham> Yönetmenin <gülüyor> elinde. Öyle ama, ham öpüş. <gülüyor> Ya bir şeyin içine nasıl sinmiyor ya? Daha böyle, daha böyle bele yap. Yani tamam bir dedin, iki dedin. İnsan zaten kaç ayrı şekilde öpüşür? Eğer ya Özcan işte Deniz 35 senede öpüşmeyi öğrenmediyse... ...oradaki iki gündemi öğrenecek çok özür dilerim Oktay Bartın Ama diye. orada öpüşen Özcan Deniz değil işte. Orada canlandırdığı karakter, karakter öpüşüyor, öpüşüyor tabii. Benim o karakter... karakterim bele bele öpüşür diyor. Yönetmen diyor hayır öyle değil, bele bele öpüşmesi lazım oradan böyle. Bir de orada mesela alt dudağı diyor. benim karakterim alt dudağı kapmaz falan gibi böyle bir... Tartışmalar çok falan Çok erotik. Bugün program çok erotik. vallahi bilmiyorum çok rahatsızım. Çok erotik. Hiç aile dinlemiyor diye e, vallahi düşünüyorum. Ama aile tam dinlemiyor. da ailelerin dinlemediği saatler. Evet ya senin. yani çocuklar okula gidiyorlar. O zaman isterseniz İngilizce bir şarkıyla devam edelim. Ama hep İngilizce. Biraz da başka dillerde var mı? İşte değişik. Mesela bara bara bere bere bütün yaz boyunca bunu bekledik. Hiç dinleyemedik yani. Var mı bizim menümüzde? Bara bara bara, bara, bara, bara. olma ya. Dur bakayım ben onu bulayım o sırada. O sırada ama ararken İngilizce şarkı. İngilizce deneyim. şarkı. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Garbi Cem'in yeni bir numarasıyla Blackpool Pop ile radyodaysın da modern sabahlar devam ediyor sevgili son Ne oluyor ne bitiyor bakalım buyurun. Hmm, çağımızın vebası ne? Çağımızın vebası. Çağımızın vebası. Çağımızın vebası çok tabii ki. Topuk dikenimi Topuk dikeni değil mi? Bak çok güzel bir tahmin. Ekşime mi? Ekşime, mide mide ekşimesi. ekşimesi. O da çağımızın veba olmasa bile çağımızın şeyi olabilir. Ee, o kadar ağır olmayan ne olabilir? Gribal enfeksiyon. Çağımızın gribi diyebilirim. Çağımızın Dizi, gribi. Dizilerin uzunluğu <gülüyor> Çok güzel yani hem çünkü diyor. çalışanı zarar, hem hem izleyeni zarar, zarar, gizliden git zarar gitmeye Maalesef tabii ki onlar da var ama doğru cevap obezite olacaktı. Doğru. Obezite, e, insanlar insanlarda obezite de tabii ki değil. Obezite de gibi... gibi davranılmaya başlandı, başlandı mı bugün itibariyle? Evet bugün itibariyle başlandı fakat hayvanda obezite de ayrı bir şey. Hayvanda obezite ama yani bir noktadan sonra ister istemez oluyor. Nasıl yani? Çünkü ben kedimden biliyorum. Kısırlaştırdıktan sonra kendini şeye verdi. E, Yemeye verdi. sen seni kısırlaştırsalar sen neye vereceksin kendini kim bilir. Ben de sinire keserim herhalde. Sinir <gülüyor> sinire kesersin bir şey. <gülüyor> Benim niye kısırlar? Bir de yani <gülüyor> onu... ne bileyim abi. Nasıl geldi konu buraya ben ne anlamadım. bileyim bu İkin kedisini kısırlaştırdı. Beyefendi mı? gelin sizi bir şeye götüreceğiz. Nereye götürüyorsunuz? Ne oldu? <gülüyor> <O, Onu> bana <gülüyor> şey deseler herhalde ben giderim. Bedava ya, bedava. Çekap falan versen <gülüyor> tamam o zaman diye giderim. <gülüyor> Sonradan Anladım. ortaya çıkınca da hay Allah falan diyor. Eee, evet. bürgerede şey derim. Bir de söyle bir de. Sana söz <gülüyor> Bana 3 tane söyle sen kendini ne yiyeceksen. <gülüyor> İlk günden başlarım mı? Yani tamam, kedide obezite. İlk gün 6 tane lahmacun yerim. Ağzının tadını Pe da biliyor. Yalnız çok mu hevesli? Nedir abi? Ya, ya. Plan yapmaya başladı ya. Peki, Sayı canım. vererek. <gülüyor> Hepsi acılı mı olur? Gene yani onun da bir karar var. Hiçbir acılı şey mi? Hiçbir <gülüyor> bir acılı olmaz. 6 lahm macunda kaç ayran içerisine gel? 2 kapalı. 2 kapalı ile sen 6 lahm ye. Ye. Bir Korkunç gül. iddialar. Korkunç iddialar. Kodkaya ye yeni başlayan arkadaşlarımız şu anda. Ne yani bunu sorunu tabii ama önemli bir konu yani. 6 lahmacunu 2 ayranını yiyebilmek tabii ki ama şöyle olacak. Ayranla lahmacun eş zamanlı olarak gidecek bu tabii ki. Biraz şey. az, ama... az söylenir yalnız. Ya hakikaten. bence üç, de. 3 deseydin daha hmm. iyi ya. En az 3 gerekir. zaten konuda içeceğim ki o ayrılmış onda <gülüyor> şey yani söylemedin onu en başta. 6 ayrıntısını veriyorsun da başka şey içeceğini niye söylemişsin? Ama adam abi. doğru bak çok çok güzel. Sinis, taktik yaptı. Taktik yaptı. Sinisli bir cevap verdi. Hayvan da obeziste çekilmiyor çünkü ha tamam, kedi de çekiliyor da daha iri hayvanlarda da obeziste çekilmiyor. Örnek vermek gerekirse fi. Ee, <gülüyor> zaten anlamazsın ki obez bir filmin. Yani var, bir film. o ne kadar iri fil dersin yani. Hiç obez, e, bugüne kadar gördük mü bilmiyorum. Filde boy var ya belli etmiyor o yüzden çok. Bir obez de kemikleri, iri, kemikleri e, iridir, evet. yani Filiz. Esas kemiği çekiyor zaten. Ee, şimdi e, Hindistan'da biliyorsunuz Tapınaklar neleriyle meşhurlar? Filleriyle, Filleri, maymunuyla. Maymunuyla, filiyle tapınaklarımız güzeldir diyor Hindistan'dakiler. Ee... <gülüyor> Öyle demişler. Orada herhalde böyle bir noktadan sonra şey mi yaptılar ya? İnsanları tapınaklara çekmek için egzotik hayvanlar işte böyle eminim küçük yaşta çocuklar hemen ya tapınaklara takasın diye maymun koymuş. O kadar masrafa da gerek yok. Al peluş hayvan. Gerçi orada tutma der. Orada tutma var ya. ama etrafta var ya oradan alıp alıp getiriyorlar yani. böyle eksilen bir guru şey mi demiş? Abi tapınağa böyle maymun Ma fil falan bol bol boyun, bir ortam oluşturan. İnsanlar oluşturun. gelsinler. Severler böyle şeyleri diye. Film peluşunu yapmak da şey olabilir. Masraf. Daha masraflıdır. <gülüyor> olabilir Hindistan'da. Put'a girer doğru. Put'a girer. Put, put, put Bildiğin put. Yani öyle bir şey olur. Yani olur. doğru söyledin. Neyse e, tabii illerde e, aşırı derecede e, bakmışlar. Aa bu hayvanlar obez oluyor. Büyük sıkıntı. Ne yapmışlar? Günde bol bol yürüyün mü demişsin? Vallahi, yürüyüş yapın demiş. Yap ailesine. Günde 5 kilometre yürüt. Ulan kendin günde 5 kilometre yürürsen bir şey olmaz. File ne olabilir yani? Hayvanı bir 400-500 kilometre yürüt. be anları o zaman. Bir faydası olur. Bu film kilo fazlası dediğin şey herhalde. Sen orantıyla mı buldun 500 kilometreyi hayvanı? Hindistan o kadar Gerçek büyük yer ama... <gülüyor> <gülüyor> ya yani Bunlar hani göç ediyorlar möç ediyorlar ya evet, Takılıyorlar bilmiyorum evet. benim seyrettiğim filmlerde Hep böyle takılıyorlardı bayağı bir yürüyüşe çıkıyorlar Ailecek sürü falan böyle Ma aile takılıyorlardı yani Biraz da de ben film lazım. mezarlığını Biliyorum bir tek Tarzan'dan o da gidip Nasıldı gidip. o ben hatırlamıyorum onu. E, film Bütün mezarlığında... bölümlerini izledim Tarzan'ın Öyle bir şey hatırlamıyorum Ama hep bir macera var diye film mezarlığına gidecekler film onu... Benim o Tarzan'da en sıkıntılı anlarım Yani normalde tabi Tarzan'ı tutuyorsun da Bu şeyler var işte sömürgeci adamlar evet. geliyorlar. Beyaz adam. Beyaz Şapkalılar. Sandıkları Hı. taşıyorlar falan oranın yerlileri falan. Tamam. Bir noktaya geliyorlar sandıkları atıyorlar buradan sonra gitmeyiz diye. O noktada hakikaten ben şey durumuna düşüyorum. Beyaz adamı tutmaya başlıyorum. Kardeşim niye en baştan sonra, tıkır tıkır parasını biliyor? en başta söylemiyor. Yalnız orası kutsal oradan sonrasını gitmeyiz falan diye sandıkları atıp kaçıyorlar. Sandıkları niye atıp Bahşiş kaçıyorsunuz? Bahşiş atıyorlar istiyorlar? Onu Rahat diye yere bırakıyor. Evet. İçinde kırılacak evet. şey mi evet. var değil mi? E, bir efendi gibi koyup efendim biz buraya kadar her şeyde Tarz çok önemli bir efendilikle de söyleselerdi Veya bir tanesini bile... yollayacaklar Baştan işte şef gibi Yalnız beyefendi buradan arkadaşlar Kutsal bölgeye girdik artık ilerlemek istemiyorlar Top Nasıl yapacağız falan filan diye Para oradan çıkacak birazcık 100 dolar çıkıyor Ya da şey çıkıyor. yap hiç olmazsa ayağıma kramp Anam diye böyle orada kramp girsin oradan. Ay ne kadar çirkin bir yöntem Fahir <gülüyor> Ben devam edemeyeceğim Açık açık siz, siz atıp gidin. gitmek daha iyi bence ya. O da o da baş, baş istemek ya. daha iyi yani Bir şey diyeceğim da file biniliyor muydu File binilmez mi Biniliyor değil mi? Fren, fil bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor mu? getiriyordu ona. Filde mi? Fil getiriyordu. Ondan sonra bir sene sonra da muz getiriyordu. <gülüyor> Gelen beyaz adamlar bizim diye. Muz ve fil. Hatta düğün fili diye bir şey var mıydı? Düğün, düğün. fili çok güzeldi evlendikleri tabii ki. zaman filde bir muz Fil ve mini golf. Benim aklımda sadece şey var. Bu tarzan bir sürü tarzan var ya. Evet. Hiç tarzan bir, tarzan iki, tarzan üçte diye bir seri olmadı değil mi? Hep Tarzan'dı. Hiç böyle bir seriye döndüremediler. Onun alt başlığı vardı galiba var ya var. Tarzan. Mesela işte. Ormanlar Kralı Tarzan. Mesela Ormanlar Kralı. Bir Yok bir tane Tarzan'ın mı? birkaç tane macerası var ya. Bu Öyle... Crowe mu ne soyadı? Crowe mu derken? Değil, Siyah beyaz bizim TRT'de sabahları izlediğimiz Tarzan var ya. Evet. evet. Onun birkaç bölümü var. Hatta bir tanesinde de işte şehre gidiyor Londra'ya gidiyor galiba. Ha New York'a gidiyor. Oh. New York'a York mı gidiyor? New York'a gidiyor. Londra'da ne işi var adamın? Ondan sonra e, çizgi film Disney tarzında küçük ha. televizyon bölümleri var. Teşekkür ederim. E, o bu devam etti bilgilendirme ama. için teşekkür ediyorum sana. Ursula Andressen Jane'i oynadığı bir Tarzan vardı. O, o da tabii unutulmaz zaten. Var adam. var. Alt şeyleri var, Fatih. Alt, alt, alt, alt başlıkları var. Mesela Ağaçlar ve Ben. Mesela. Bir <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ondan sonra Gizli Dağ mesela. Evet. Tarzan'ın bir tane bölümü vardı. Ağaçlarla konuşuyordu falan. Hangi ağaç nasıl yetiştirilir falan onu anlatıyordu. De, ama Tarzan olarak oynamadı. Başka bir şeyle oynuyordu. Şarkısı da var bizde. Şöyle bir enteresan şarkısı vardı. Tarzan işte orada yerlere ne yetiştireceklerini falan anlatıyordu. <Gülüyor> İleri Ay Nereden buldun bunu ya? Nereden buldun bir anda? Ya çepimiz bizimdir, güzeldir. Ya çepimiz güzeldir. Neyse tapınaktaki filleri ne yapak ne yapak bunları yürütelim 5 kilometre falan filan. Günde başlamışlar, güzel diyete başlamışlar. Bunları güzel. bugüne kadar? Ama büyük... file dedi diyet yaptırmak sinirlerini, asaplarını bozar. Sonra fil saldırıları diye duyuyoruz işte. Ya Ama o... filler niye sırf meyve sebze yemiyorlar mı ya? Hep Olur posalı ya. posalı şeyler diyorlar. Bağırsakları da çalışıyor evet, diyoruz. Börek börek yiyor olsa. Haşmeti kabızlıktan mı zannediyordun? <gülüyor> Yem son Sonun yıldır yiyorum. Vallahi daha çıkamadım. <gülüyor> yani bir de yani bu fil... hayvanların fazla kilosu böyle hani bizde olsa yakışıyor hani yakışıyor bence. Tabii sen dolgun seversin filde. ona ben bir filde şey öyle. Bir de sıkı değil mi filler? Ha okay, yani şöyle... Sen de sıkı <gülüyor> seversin. Çok. <gülüyor> Hayır. Ne? Mesela sen mesela... niye söylemiyorsun ne Bir mesela böyle büyük bir gorile baktığım <gülüyor> zamandan <gülüyor> farklı bir hava hissediyorum ben. ben filin kafalarına hastayım. Kalf o, mı? Tabii filin kalfları... Orta boyu kamu <gülüyor> mümkünümde. Aflığı vardır filerim. Ama böyle sıkıdır yani. İyi bir fil. Tabii canım fil sağlamdır yani. Fil candır yani. Ya. Fil buruş buruş ya. Nasıl buruş bir buruş? Hiç sıkı olmayan bir hayvan varsa o da fil. Ne sıkı hayvan soracağım. diyorsan zebra. Siz hayvanlara bugüne sen... kadar ne gözle bakıyormuşsunuz, niye ben? Ben çok rahatsız oldum sizden. Şu mesela an, hayvanlar hiç... mesela nasıl şey yapalım işte eklen bacaklar, işte ne bileyim. Eklen bacaklar ıı, Solungaçlar, ince bacaklar, ince, ince bacaklar mesela. <gülüyor> Allah'ım şey biyoloji. Biyolojik kafamda Sık hayvanlar ve sıkı olmayan hayvanlar. Bak gevşeklemiyorum. Bana sıkı hayvan say. Sen... Ben sayayım sana bak sıkı Hı. hayvan. Leopar. Leopar. Fil. Hı -hı. taksonomiye İlla, değişik bir bakış İlla <gülüyor> sıkı. sıkının hızlı olmasına da gerek yok yani anladım evet ee, bir ilk tane iki, daha iki tane saydım <gülüyor> hızlı <bir açıklamaya. gülüyor> leopar Dur. dedin fil dedin leopar fil bir Mesela tane daha söyleyeyim su aygırı nasıl bir hayvan su aygırı sıkı bir hayvan onu kabul ediyorum su aygırı deyince sıkı hayvan gelmiyor benim aklıma yani... niye gergin gergin derisi onun yok nasıl abi. gergin ya bence kilo alıp çok kilo alıp çok kilo vermiş gibi sonradan vermiş baya bir yani çarşaf fazlası var Su aygırı sıkı hayvan şeyine girmez. Peki. O tamam. kadar su içinde kalmasına, şey yapmasına rağmen. Senin mesela buruş buruş dediğin şey bir bakılacak bir şey değil yani. Buruş buruş olabilir ama o sıkı olmadığını göstermez yani. Anladın mı? Anladım tamam. <gülüyor> Teşekkürler canım. <gülüyor> e ne yapmışlar sonra filleri? Filleri ne yapak lan bunları demişler. Ne bileyim abi demişler. Bunların bir iki üç ton fazlası var. Bunları ne yapabiliriz? Yürütelim falan demişler. Bakmışlar günde beş kilometre yürmeyle ne ne yapmışlar? Hemen diyet. Karatay diyeti. Et. Sabah tereyağı böyle böyle lap lap peynir. <gülüyor> Yemin ediyorum hikaye kalmamış. <gülüyor> Tığ gibi olmuş. Tığ gibi. Şu anda görsen zürafa mı bu dersin yani. Fil Hadi de, ya. O e gitti mi yani? Hiç sıkılık mıkılık kalmamış ya. Yani. Zayıf fil. Zayıf fil. Zayıf fil de olur mu ya? Ya olur Oktay. Filin zayıfından kork demişler. Evet bu saati bara bara bere mi bitireceğiz? Bence gerek yok. Hiç yok ama böyle bir kulağımın 3 saniye duysam yeter. Onu şu anda krize girmiş durumdayım. Ama ben. ver o zaman 3 saniye bu adam krize girdiyse e bir şey e, yapalım şu ya. Şu şarkıyla nasıl insan krize şey. girer onu da? Ama Hı. bara bara kısmına gel. Gelir yavaş yavaş. Nasıl no, olsa yo. işte bu o değil mi? Yok. Vele vele vele Allah ım. bu ne ya, kısık versiyonu falan mı kısık versiyonu bağcaksın dur sıklı versiyonu şu Ah yeri geliyor şimdi oppa Aman! Ne bu adamın adı? genç kızların yeni sevgilisi Leo Redruy genç kızların Leo. ve Fairey Öcü yeni sevgilisi e benim içimdeki <gülüyor> genç kız asla büyümeyecek yeterli diyorsun. ah yeterli vallahi sağ ol. eline sağlık ecim modern sabaklar modern sabaklar Modern Sabahlar. Radyo Modern Sabahlar'da veda zamanı geldi. Size veda ediyoruz ama başka bir yere bu sabah Hamid Alan'a e, merhaba diyeceğiz. Size veda ettikten sonra daha sonra da Hamid Alan'ın yerel radyosu FM Radyo H sizlerle birlikte olacak. FM Radyo H'de Hazine Suda ile sohbetler programına bağlanacağız. Biz e ne, ne konuş konuşacağız Hamid Alan'a hmm? Alan ne konuşacağız biz kendi yayınımızda? E Hiçbir şey yapacak mıyız yoksa yine... Diyor merhaba diyeceğiz işte bana, yani her sabah yapıyorlar. Onlar Ankara'yı ya defa mı yayın yapacak? Onlar Öğren galiba i kapsamında daha önce İstanbul'da yaptılar. Ha. Şimdi ilk Ankara'ların hmm. ee, hemen bilgisini de verelim. FM Radyo H Hamid Alanda 1900 99'da kurulmuş radyolardan bir tanesi 4 defa e, ara vermiş yayınına ve en son olarak da 2009'da bir kez daha e, daha önce Radyo Hey olarak yayınını devam ettiren radyo FM Radyo Hey olarak da 2009'da yeniden dinleyicileriyle buluşmuş. E, bu sabah Ankara'ya seslenecek olan Aziz Bey Aziz Usta'yla Sohbetler programında 2011'den e, beri devam ettiriyor. Hmm, şey, yemek programı mı bu? Yok. E, sohbetler güne sıkı bir başlangıç. Ha. Sohbet programı. Hı hı. E o e zaman güzel. biz de sohbet yaparız de ya sohbet. alışkındırlar tamam. yani. Şimdi tamam o zaman bizlerimize veda edelim. Yarın sabah yine sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Modern sabahlarda buluşacağız. Bugün erken veda ediyoruz ama yayınımız güzel Aziz Ustayla sohbetlerle devam edecek. Hamidiye Hamid Alan'ın e, Bana da, da hep Hamidiye gidiyor kafam ya. Hamid Alan mevki. Hamid Alan değil mi? Hamid Alan. Deyle mi, Teyle mi? Ruhunu taşıyacağız. Hamid Alan. Deyle, Deyle, Deyle. Hamid Alan. Galiba giriyoruz artık. Tamam. tamam. O taraftan hazır. işaret bekliyorlardı. Onlar da hazır. Vericilerin yönü değiştirilmiş durumda şu anda. Ne demekse o? Ee, rahatlıkla geçebilir. Hoşçakalın yarın sabah görüşmek üzere. Türkiye'nin tüm yerel radyoları aynı mikrofonda buluşuyor. Aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sesimiz her yere ulaşıyor. Yerel radyolar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK, Yerel Radyolar kardeştir. YRK, Yerel kardeş. kardeştir. FM 88'den FM Radio H'den Hepinize günaydın Aziz Usta'yla sohbetlere hoş geldiniz Türkiye'nin başkentine Bulgur'un başkentinden Alandan sıcacık bir merhaba diyoruz Ben Aziz Aziz Usta Aziz ile Usta sohbetlerde Bu sabah biraz e, gündemi e, Değiştirdik Ankara'ya sesleniyoruz diyerek Değişik konuklar Ankara'da bizi dinleyenler Radyo Efem Radyo Herin dinleyicilerinden farklı olarak Ankara'dan ilk kez dinleyenler için onların da hayatına renk katacak güzel konuklar getirdik Neruş burada Neriman Hanım hoş geldiniz hocam. Merhaba hoş bulduk ellerinizden öpüyoruz. yeni eğitim yılının da başlamasını kutluyoruz çok teşekkür ederim Aziz usta ve artık e, ne bulduk. diyelim şehrimizin beldemizin merkezimizin ee, ...azılı çapkınlarından. Öyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, dediğimize evet. bakmayın... ...Ankaralılar tabii ki tanımıyorlar. Ee, Ali Zeki Bey. <gülüyor> Onlara da tanıştıracağız kendimizi elbette. <gülüyor> Burada Atat'ın... ...Korç Bulgurcu'nun Evet ...Ali Zeki Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, hoş Siz bulduk Sizi tam bu saatte sağolasın. uyanık görmek de çünkü... Zeya. Sabahlara kadar tabi ki bulgur seksiyatımız oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu Neroş'cum, sultanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, Aziz Bey teşekkür ederim. Neroş Yenge Koleji'nin <gülüyor> temsilen ben buradayım. E, Şimdi da gündem, hemen girmeden önce tabi ki Hamid Al'anımızı evet. Ankara'ya. Tanısa'nın Mahmur zaten bilen biliyor artık. Evet. Gazetelerde geçtiğimiz sene bayağı bir çıktı. Özellikle o traktör kazasıyla. Maalesef. <gülüyor> maalesef. maalesef. Hep kötü önce, şeyler. Hep aynı hep, şekilde, aynı e, kazayla hep. gündeme geliyor. Ancak tabii ki kaderimiz bu değil. Çünkü baraj projemizle herhalde artık turistik bir belgede haline geleceğiz. Ve dil projemizle. Dil projesi, dilata bu sene Mahmur Dalanı. Şey yapıyor Şimdi e, Hamidalan'ımız Türkiye'nin bulgur başkenti. Evet. Her kaşık bulgurda bir Hamidalan'ın nefesi var. <gülüyor> Bulgurlarımızı ohla bütün Türkiye'ye gönderiyoruz. Ohlamalı bulguru biraz daha aliriz. Sen kaç yaşından beri bulgurun içindesin Ali'm? babanın yanında. Evet yani sonuçta Cengiz de dinliyorsa ellerinden öpüyoruz Cengiz, Cengiz abimiz. Güzel bağladı, arızaya bağladı yani Cengiz abiniz tabii. Ona da selam olsun. Datça'da şu anda kendisi. Eee yazlığında oh, istirahat güzel. ediyor. Evet, evet bayağı uzak. Onu da gönderdik. Zatçıya ne gidiyor? Baraj projemiz bittikten sonra... İnşallah, inşallah. Hep birlikte Baraj kenarında... Baraj <gülüyor> proje alanında gittim ben evet, pazar evet. günü. Neriman Hanım da oradaydı. O öğrencilerle kır evet. pikniği yaptılar. Baraj projemiz artık orada daha su yok ama... Projenin bütün manzarası falan oldu. Beton direklerini dikmişler Baraj Buraj'a. Biz çok sık gidiyoruz. Ee, Aziz Bey sizin de söylediğiniz gibi Barajımızın e, olduğu bir yerde mesire yeri var. Buradan Ankara'lılara söyleyelim. Onları da bekleriz. Ee, ve tek umudumuz oraya turist gelmesi. Yabancı turist. Çünkü bizim e, eğitim sistemimizde biliyorsunuz e, 4 yıllık bir geçmişimiz var. Neroş Yenge Koleji'nin 4 yıllık köklü bir geçmişi var. E, dört farklı sloganla bu yılları geçirdik. Bu seneki sloganımız e, dil bilmeyen kalmasın şeklinde başladık. Bu seneki eğitimimizi dil çok önemli. Şimdi e, mer Merman'ın dil önemli tabii ki. Ali Zeki de zaten bu Korç bulgurlarını uluslararası platformu taşıyan. Evet. Yeni nasıl evet. bulgur oldu? Öyle diyorum ben. Öyle özetliyorum. <gülüyor> Sağlasın ee, sevgili Aziz. Şimdi. Tabii ki Bulgur bizim anlatın yaşam... Anlatın Ali Bey, anlatın. Evet, şimdi e, tabii ki ben burada Neroş'umu çok da severim. Uzun yıllar adamla köklü bir dostluğumuz var. <gülüyor> yani, yani nihayetinde, yani yabancı dil diyor, bize ilk yabancı dili de ben buradan da söylemek istiyorum. Yani tamam. o proje kapsamında konusu geldiği zaman biz kendimizi de ifade edeceğiz. Ben e, Neroş'tan özel dersler alarak ben de yabancı dil. Tabii ki bizim vizyonumuzu da açtı. Yani sonuçta korç bulgurculuk bugün dünyanın dört bir tarafına bulguruyorsa bugün... Kaç kilo? Geçen sene mesela Ankara'daki dinleyicilerimize de biraz rakam verelim. Ya Geçen evet. sene kaç ee, patet, ton, kaç... artık neyse, neyse. tam yok. Ee, e... Yabancı dilde cevap verir misiniz bu soruya? Ee, tabii şimdi birden dediğin zaman ben çok iyi anlayabiliyorum da konuşmaya gelin de tabii aynı şey olmuyor. Şimdi e, korç bulgurculuk, bulgurculuk e, babam sağolsun Cengiz Korç e, bize emanet etti. Bu bir bayrak yarışıydı en nihayetinde. Bayrağı elimize verdi. <gülüyor> Biz de aldık o bayrağı. Artık nerelere taşıyacağız? E, bizim de küçük... En yukarıya. En, en yukarıya. Allah'ın izniyle ki, en yukarıya. En yukarıya taşıyacağız. Şimdi korç bulgurculuğun, korç bulgurculuğun macerası 1978 yılına dayanır. Bayağı eski. <gülüyor> Yani Neroş burada bozulmasın. Zipkul Dejdan bayağı eski <gülüyor> evet. yani. Tabii, tabii bayağı. Biz ilk, ilk, ilk olarak küçük bir atölyede başladık Kors Bulgur Sulağı. Bu oradaki yapcısı. Evet, oradaki bizim orada merhaba. Bulgurculuğun atölyede yapıldığı en yerlerden biridir <gülüyor> evet, Hamidolan Mevkin. Evet, evet, evet, evet. Mevkinimiz çok güzel. Yani Bak bugün dünyanın dört bir yanına, bugün Arnavutluk. Sadece bulgur da diyelim, Bulgur'da var başka. Bulgur. Bakın, bulgur tabii ki yan köftelik ürünlerimiz. Bulgur köftelik var. bulgur. Bakın pilavlık bulgurumuz var. Aromalı bulgurlarımız var. Mesela bu sene çok popüler olan satsumalı bulgurumuz. <gülüyor> yani bir değişiklik yaptık. Yöresel olarak satsumalı bulgurumuz. Lime'li bulgurlarımız var. <gülüyor> Greyfurtlu bulgurlarımız var. Bunlar hep. Gitmedi ama tabii bu Avrupa, Pazar Avrupa pazarı. Avrupa pazarı çok daha farklı. Bugün Avrupa'da Arnavutluk, Lüksemburg hep buralar bulgurla... İlk biz danıştırdık. Yani Avrupa'yı da bulgurla yoğuruyoruz. Yok, olmayı, tabii ki yoğuruyoruz. Sadece bunlar da değil. Yan Zaten ürünlerimiz bu... var. Mesela bulgur sabunu. Bunu kaç kişi biliyor? Bulgurun sabunu. Bugün saçınızda... ...veya derinizde... ...herhangi bir sorun olduğunda... ...ne yapıyor insanlar? Dermatologlara gidiyorlar. Doktorlara gidiyorlar. Dünya para, Dünya para veriyorlar. Halbuki bulgur yani gözümüzün önündeki... ...bir şeyin içinde bir mucize ya. Bir mucize. İnanır bu mısınız? Bu temele sormuşlar. Temel demiş. Saçın çok güzel demiş. Nasıl parlıyor demiş böyle. Neren parlıyor demiş ya. O, evet. <gülüyor> Seninki de yani şimdi, Nereden buluyorsun? Yalnız şimdi? Aziz Bey çok Buyurun. özür dilerim. Yani programımız e, bulgur üzerine gibi oldu. Amidala'nın bulgur kadar önemli olan bir daha şey, bir mi? özelliği daha var lütfen. Yabancı dil atılmış mı? Yabancı dile verdiği önem. Bulgurun bu özelliklerin nasıl biz Lüksemburga, nasıl biz Arnavutlu anlattık? Yabancı dil sayesinde <gülüyor> dil. Şimdi Türkiye'mizin en büyük sıkıntısı her şey arkadan geliyor ama biz Hamidalan erki evet, evet, olarak evet. Hamidalan mevki olarak ne yaptık ne zaman ki baraj projemiz o. gündeme geldiğinde dedik ki barajla beraber turizm artacak baraj <gülüyor> <gülüyor> Paracı Biz mi? bu adamlara ne diyeceğiz? Bu adamlara bulguru nasıl satacağız? Aramayı nasıl satacağız diyerek Ve Nerman Hanım'da bir toplantı yaptık. Beledi toplantısı Nerman evet. Hanım'da nasıl yapabiliriz nasıl yapabiliriz? Orada çok ilginç bir şey söyledi. Dille yapabiliriz diye kendine özgü. Bizim yani. sınıflarımız belli. Çok özür diliyorum. Bir hemen oraya saptama yapmak istiyorum. Çok enteresan ben mesela bu proje ilk çıktığı zaman bunun en karşısında olan insan bendim. Baraj projesinin mi yoksa dil projesinin? Dil projesinin. Baraja çünkü Bar Barajımız. beldemizde kimsenin, burada Asparadaki dinleyicilerimize... İhanet içindedir. İhanet Kim içindir. bunu diyorsa ihanet içindedir. Karşısında da Hamidalan mevkini bulur. Evet. 7'den 70'e herkes bu baraj projesine bel bağlamış. O olacak. Var. Ama dil ha. projesinin karşısındaydı. Çünkü neden? Ee, neden Ali, diye bir soru. sor, sor bana de ki neden diye sor. Bu, biz çok toplantılar seninki, yaptıklar o Senin bu yaptığında da şeye benzer. Temel'e demişler. Temel bir sordaymışlar. Ne sorayım Adem? Ne Hayır hayır. Ha. Çünkü benim araştırmalarımı yaptım. Bizim arkadaşlarımız var gerek yabancı dil konusunda. Onlar çünkü süper liseden zamanında şey yaptılar, mezun olduklar çocuk pırıl pırıl gençler gerçekten. Araştırmalarımızı yaptık ve ben araştırmalarım neticesinde şunu öğrendim: bulgur. Mesela İngilizce'de bulgur nedir? Evet, nedir? Bunu ben ee, araştırdım. Ben bunun araştırmasını yaptım. İngilizce'de bulgur nedir? Ve çok Şimdi, enteresan bir konuyla karşı karşıya. değişik bir şey var. Yani burada Ankara'daki dinleyicilerimiz de belki bilenler yabancı dil biliyor. Mesela İngilizce yoğurt nedir? Yogurt. <gülüyor> <Onu, gülüyor> <gülüyor> <ben gülüyor> <hoş gülüyor> hemen patlattı. Onu ben biliyorum. Yogurt. Evet, evet. Yoğurttur. Acaba Aynı. bulgura da bu tip bir şey yapabilir miyiz diye bir kampanyada bence düşünebiliriz. Yani benim araştırmalarım neticesinde mesela bulgurun ben e, bulgur olduğuna inanıyorum yani. <gülüyor> ...onu inanıyorum, Onu, o şekil olduğuna inanıyorum... ...yani bulgur olarak olduğuna inanıyorum... ...ve dedim yani insanlar bu baraja gelecek... ...yabancılar dünyanın dört bir yanından... ...Almanya'dan, İngiltere, Fransa... ...tabii ki Arnavutluk, Vellisemburg... ...buradan orada kardeşlerime de selam olsun... ...demek istiyorum, dinliyorlarsa biz şayet... Ee, ...geldikleri zaman... ...ne yapacağız biz onlara... ...kendi bulgurumuzdan ne yapacağız... ...bunu diyeceğiz bulgur... ...bu nedir bulgur... Ve, ...fakat orada Neroş'un söylediği bir şey var... Bu dedi mesela dedi... Senin dedi satsumalı dedi Bulgunum bulurma. Ben. Onu ne diyeceksin? Yabancı dilde bir, yabancı daha bir kelime daha lazım. Bir kelime daha. Greyfurtlu senin dedi bulgurun var dedi. Bunu nasıl yapacaksın gene dedi. Yabancı yani gene yabancı dilde yapmam Yani gene yabancı dilde yapma. Mesela dedi bulgur sabunun var dedi. Bunu dedi nasıl yapacaksın? İşte ben işte Hocam ona... sabun nedir İngilizce? Sabun bulgur gibi aynı. <gülüyor> Soap. Ama bulgur Peki. bulgur. Mesela eyle yazılır. Nereman hocam. Bazen eyle yazılır. Beldemizde yabancı dili olan kaç kişi var şu anda rakamlarla konuşan? Bu proje başlamadan önce kaç kişi vardı Şimdi şu anda kaç kişi Nero var? Nero Koleji'ni kurmadan önce e 26 kişi vardı beldemizde kişi. mevkiğimizde e yabancı dili olan. Yabancı iyi derecede. İngilizce Almanca. İyi değil <gülüyor> orta derecede onlar da dahil anladığı, ee, anladı yani dinlediği şeyi anlayabilen, az anlayabilen. Ner hoş beni de sayıyor musun? Kısa 7, 26'da sayıyorsun değil mi? <gülüyor> o zaman <gülüyor> tanışmıyorduk bile Dört sene önce. Ee, ama bugün çok farklı konumdayız. Ee, yüze yakın yüze, yüze yakın kişi yakın. şu anda e, bir suyurdu. yabancıyla kendi ana dili dışında başka bir dille konuşacak kadar bilgi sahibi. Yani e, <gülüyor> Mesela Anavutluk'tan bir kişi geliyor. Evet. Onunla kendi dili dışında başka bir yabancı dille konuşma. <gülüyor> Bizim amacımız bu. 20 yaşında 4 dil projesi var. Bizim reform niteliğinde bir e, proje. Nermen sizinki de amacımız hani temelen soruyorlar. Ha diyorlar incilızca bileymiş o da değilmiş ki incilazca bileymiş o, <gülüyor> o hesaba <yedim>. geliyor. Şimdi İngilizce tabelalarımızı ne zaman koyuyoruz baraj projesi çerçevesinde burada çünkü ee, Korç Bulgur'un da sponsorluğu var. Bunlarda şey yapmıyoruz değil mi? Yani ee, azıcım çok güzel bir nokta yapıyoruz. Yani sürekli orada zaten programını mesela bizim atölyelerde, de şu anda fabrikalarda da her yerde tabii ki FM radyo he, en güzel şekilde dinleniyor ve sabahlar özellikle ben çünkü üretim arttırıyor inanır mısın azizciğim yani açıyoruz radyoyu herkes daha bir şevkle herkes daha bir ihtirasla sarılıyor o senin sohbetin sayesinde senin konukların sayesinde senin esprilerine herkes seni anlattığın fıkralar orada gün boyunca insanlar nereden bu esprileri sabahtan alıyorlar akşama kadar taşıyorlar bizim aklımızda da uzun şu uzun sohbet edelim evet Hakikaten bu bulgurun nasıl yapıldığını şöyle bir şey yapsak diye istiyorum ben ama ne kadar yapabiliriz onu ne kadar şey ne oldu telefonun geldi galiba. <gülüyor> Bana da şeye de, telefon Senin geliyor şu anda. Sevkiyat var galiba anladım kadarıyla o zaman seni uğurlayalım. yurt dışından mı telefon? Bilmiyorum onun nereden. Ona bakacaksın. Biz nenim ananımdan. Ali Zeki çok teşekkür ediyorum Cengiz Bey'e de selamlarımızı buradan. ilet lütfen kendisine Datça'dan. Artık Datça'da da son seneleri barıştırojemiz bitiyor. Datça'da da çok yabancı var. <gülüyor> Datça'da da çok yabancı var. Onlarla da konuşma fırsatı <gülüyor> Elbette olur. elbette. Şu anda ben hepsini gerek selamlarınızı Cengiz babamıza, bizim büyüğümüz, İletinize atamıza, de, hürmetlerimiz, el, hürmetlerimizi, hürmetlerimizi ileteceğim. Hürmetlerimiz. ileteceğim. Ee, şu anda sevkiyat başlamış arkadaşlar beni çağırıyorlar. Selki gelsin, başında bulunmak lazım. Yani. Başında duracak duracaksın. duracaksın başında yoksa duracaksın. vallahi o bulgur tanelerinin tek tek kaçtığını... <gülüyor> evet. Ee, o zaman seni uğurlayalım. Bu arada arkadaşlarım işaret ediyorlar. Ankara'ya tekrar bağlanıyoruz. Bir karışık şimdi bu yarake sisteminde biliyorsunuz. Evet, evet. Nerman Hanım size açıkladım. Evet. Şu anda bizi Ankara dinliyor. Evet. Yaraket ben sisteminde. hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Yani şu anda Bravo. sizin söylediğinizi Tüm Ankaralılar Aynen diyorlar hak. ki acaba biz de çocuğumuzu Hamidalan'da mı okutsak diyor. Hamidalan Nero Koleji Cumhuriyet, Cumhuriyet Caddesi numara 162 kat 4. 4. katta bizim bütün kat iki kapı vardır karşılıklı iki daire bize ait Hamidalan mevkiine gelip sadece eğitim için buraya gelen pek çok Ankaralı vatandaşımız da mevcuttur. Bekleriz efendim O zaman şimdi Ankara'ya döneceğiz Onlar reklamında falan filan diye tekrar Yerel kapsamında biz Ankara'ya seslenmeye devam ediyoruz Türkiye'nin tüm yerel radyoları Aynı mikrofonda buluşuyor Aynı mikrofonda buluşuyoruz Sesimiz, Sesimiz her yere önemli. ulaşıyor Yerel radyolar kardeştir dedik Ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik Biz şimdi gidiyoruz yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz YRK Yerel Radyolar kardeşler. Modern sabahlar, Modern sabahlar, Modern sabahlar. <Gülüyor> Girdik ee, Hamid Alanımızın Sesi hamilelerimizin haykırması olan FM Radyo H'den hepinize bir kez daha günaydın. Ankara'lı dinleyicilerimize sesleniyoruz. Ee, çok güzel konuklarımızın sohbetimize başladık. Sesimiz duyuluyor mu şu anda? Sesimiz şu anda duyuluyor. Fonda bir sıkıntımız var. Onu da arkadaşlarımız en kısa zamanda herhalde halledecekler. Ee, Neriman Hanım bir Efendim? şey danışmak istiyorum size. Neriman Bu, Hoca diyebilirsiniz Neriman bana. hocam diyelim. Ee, hocam. Evet. İngilizcenin en güzel kelimesini soruyor dinleyicilerimiz. Çok güzel bir soru. Biz buna zaten bir dönem ayırıyoruz. İngilizce'deki kelimeler diye bir dersimiz var. İlk dönem bu veriliyor ve bu kitabın en sonunda en güzel kelimeler diye hem dönemin bir özeti yapılıyor hem de tekrar edilmiş oluyor. 4 yıllık köklü geçmiş şey olan Nero Shenge Koleji'nde şöyle bir kitap ber, zaman, panon gibi bir şey de mesela. Tabii e, var. Panomuz tane panomuz var. Orada yazan bir kelime varsa e, dinleyicilerimiz biraz daha onlara yabancı dil hakkında haberlendirmek. Eee, "oldu" diye bir kelime var. Oldu. "Oldu" old diye. Yani ona rağmen demek. E, buna rağmen demek. E, o kelime seçildi. E ikisinin de öğrencilerin üst üste... katılımıyla mı nasıl seçiliyor? <gülüyor> öğrencilerin de tabii ki katkısı var Genelde veliler. Huzilinden <gülüyor> katkı e, sağlanıyor. Veliler demişken bir öğrenci velimiz hattımızda galiba. Öğrencileri de biz alacağız buraya eğer müsaade Ama hangi velimiz acaba? Kendi isterseniz kendinize sorun. <gülüyor> FM Radyo HD Günaydın <gülüyor> efendim. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> Hasan <efendim. gülüyor>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 Iraz Hanım. Öde Iraz Hanım, hanım... veleniz herhalde. Ay evet tabii tanışırız. Aynı zamanda. Aile tek bile görüştüğümüz var yani. <gülüyor> Aile koruma derneği. Bizim de sihbetlerimiz olsun. olsun. Evet. Altın bunlarımızda olsun. Evet. Mera Hanım sağ olsun evet. gelirler bizleri. Şereflendirirler yani. Koruma derneğimizin e, çok önemli e, e, şey verilerimizden. Koruma derneğimizde Iraz Hanım. Anlıyorum. Eee... <gülüyor> Orhan Hanım. E, sizin oğlan vardı. Evet. mi? Ona hemen sorun. Yakında mı? Okulda mı şu anda? Nerede? Yani şu anda bir Ona da bir soralım bu en güzel kelimeyi. Neymiş oğlum lan? <gülüyor> ne? Cemberg. Cemberg. Ben bu Cemberg şimdi Iraz Hanım deyince bilmedim ama camberke bildim. Baraj projesine gittiğinizde Canberk'ler de orada salıncak yapıyorlardı. Kam evet. ee, diyordu arkadaşına hani e, baya bunlar artık aralarında çünkü bu yeni nesil İngilizce konuşuyorlar. Sülyor musunuz Emiş Hanım? Emiş var ya. E, şey sizin canlar. Emiş Nurtop. Halası, halası. Sizin kumaşçı. Görümcü. Kumaşçı, kumaşçı. Ya, kumaşçıların. Kumaşçı var ya, kumaşçıların gelini. Emiş, Emiş Nurtop. Evet. Ada pazarından geldi o da. Bir İngilizce <gülüyor> sohbetiniz vardı. <gülüyor> sinleşiler mi var bunda <gülüyor> söyleyelim ada pazarından geldi kendi sahmetalalı değil ama. <gülüyor> e doğru. <gülüyor> <gülüyor> ben yani. What are you doing. Ee, yalnız bunları tabii ki herkes takip edemiyor. <gülüyor> Herkes takip edemiyor. Nerose Hanım da güzel diyor. Türkçe'ye de çevirirseniz. Muroş, ben. Bizim zaten kendi aramızda şöyle bir şeyimiz var. Bizim öyle bir haftalık programımız var. Kim ama bize Mesela yani emişle kendi aramızda mesela. Ne diyor ki emiş katır diyor. Mesela Fightim. Mesela biz <gülüyor> <Bir> susar mısınız? <gülüyor> biz susun. <gülüyor> Koruma derneğinde de böyle. Iraz Hanım pasınca. zaten. Vir vir vir vir vir vir vir. Zaten tamam ne dediği anlaşılmıyor. Zaten ne dedi? biz susun. Elbiniz yaşama mükemmel yakın perfect. <gülüyor> anne Ceki Bey gitti. O gidince böyle programda bir şey oldu. Onu doldurdu Aziz Bey. Şunu söyleyeyim ben. Bu Iraz'la Emiş bir araya geldiği zaman aynen böyle. Gülüyorlar, gülüyorlar. Ne dedikleri anlaşılmıyor. İkisinin çok fazla anısı var yabancı dilde. Ee, ve örnek oluyorlar. Ama şimdi tabii telefonda olduğu için bir kısa bir... <gülüyor> söyleyin isterseniz. Kısa bir anısı var. Emiş geliyor, en son Canber geliyor. En son ben geliyorum yes diye. O anı... <gülüyor> ...o anıyı bir anlatır mı? Razan Martı çok rica oldu şu anında... ...bir de sizin haberiniz yok... ...bizi Ankara'dan dinliyorlar... Ay öyle mi? Evet Ankara'mız için de başkentimiz için... ...Bulgur'un başkentinde... ...Türkiye'nin başkentine dedik bu zaman... ...siz de bir anlatın bakalım şu anı. O anımızı şöyle ...ben unutacaklar baştan anlatayım... ...tam onu bu ...o aslında telefonumda da bir şey oldu... ...heyecandan... E, ...şimdi biz enişte konuşuyoruz burada... ...yani haftalık turnuvağımız üzerine... E, ...ben dedim... Hammaç dedim yani, orada ne kadar diye sordum. Emiş bana four dedi orada mesela. Ondan sonra... de? Ham dedi? Hammaç ne kadar, ne demek? kadar, ne kadar demek? Ne kadar de, demiş? Four dedi. O demek. ne demiş? O, o, for o, o, for demiş. Dedi, four demiş. Four dedi, four. Four. One, two, Dört demiş <gülüyor> efendim o. Dört demiş, sonra... Four dedi, o four deyince ben de şafa kattı. I am late dedim, yani ben geç kalkıp gerideyim dedim yani adı. Neroş Hanım geldi. Yesemesin mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay nasıl komik? Yani yesi ya, de anladık herhalde son fukra Hani bunu Temel'e sormuşlar. İngilizce var mı diye. Adetmiş. Ben İngilizce Azca O fukradaki gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar anlatmak zorunda hissettim kendimi fukrayı. Çünkü bir kez daha yere gelince onu anlattım. Ama Hoş Iraz mı? Hanım çok ilgili, çok bilgili bir velimizdir. Ee, Neroş Yenge Koleji çok şey borçlulur Iraz Hanım'a. Ee, Emişe de çok selam ediyorum ben. Emişe de selamlar mı söylüyorum? Ee, Neroş'cum e, Neroş diyeceğim artık yani şu anda yayındayız estağfurullah yani en kısa sırada görüşelim yani arayız etmeyelim diyorum Neroş'cum Neroş yenge koleji bizi birleştirsin diyorum efendim ben Iraz Hanım. Şimdi vaktimiz de azaldı tekrar Ankara'ya sesimizi duyuracağız çok teşekkür ediyoruz Iroz Hanım saygılarımızı sunuyoruz bir Nasıl gün mağazamıza da bekliyoruz lütfen çok... çocuğun okul kıyafetleri için indirimimiz var biliyorsunuz lütfen mağazamızda da görüşelim ee, şimdi hocamıza ben son olarak bir şey sormak Buyurun, istiyorum bu anlattıklarınızdan aklıma gelin bir soruyu <gülüyor> İngilizce öğrenelim veya İngilizce demeyelim yabancı dil Pek öğrenirken çok, evet. kelimelerle mi öğrenmek sizce daha pratik yoksa az önce örneğini gördüğümüz gibi anılarla mı? Ee, çok güzel bir Anılarla soru. Anılarla mı pekiştirmemiz lazım? Pratiğini neyle yapmamız çok lazım? Çok güzel bir soru. Ee, biz bunu Neroş Yenge Koleji'nde ikisini birleştiriyoruz. Anıları kelimelerle anlatma sanatı diye bir dersimiz var. Tamamen yabancı dilde. Ee, ikisini birlikte kullanıyoruz biz yöntem olarak. Ee, yani biraz anı, biraz, biraz yabancı değil. Ve bir ben e, anladığım kadarıyla program bitmek üzere ama bitiyor, Aziz Bey gitmeden önce e, Ankara'nın da huzurunda sizden bir şey rica edeceğim. E, bizim böyle bir tamamen İngilizce'lerden oluşacak, İngilizce şeylerden oluşacak, kullanılarak yapılacak bir köşe istiyoruz programınızda. Valla sizin derslerinizde tabii ki. Anılar köşesi. Yani anılarımızı İngilizce olarak anlatacağız. Çok hoş. Ee, tabii sizin dersleriniz olduktan sonra sabah sabah. Çünkü sonuçta yarın öbür gün baraj projemiz tabii e, mühendis beyimizi de aradık bu sabah kendisi baraj alanında olduğu için evet, e, ulaşamadık mı? ama e, bir projemiz de olacak evet. e, onu e, şey yapsaydık biraz da baraj projemizden bahsedecek o baraj, baraj projemizden anlatırız İngilizce baraj projesini i̇şte, yani, e, baraj projemiz e, 2017'de gerçekleştikten sonra bir akın olacak buraya. siz diye başlarız buraya dünyanın dört milyarından bir akın olacak e, gelen turist sabah Bulgurunu yedi kahvaltıda ekmeğinin üstüne bulgurunu koydu. Radyosunu açtığında tabii ki o da İngilizce bir şeyler duymak istiyor. İngilizce anılar. Korkmayın. Şey. Yabancı dilden korkmayın. Üstüne gidin. Savaşın. Ee, dil bilmeyen kalmasın diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, bize bu imkanı verdiğiniz için. Eğitimi bu ee, fırsatı ayırdığınız için. Esas biz Alan mevki olarak size şükranlarımızı sunuyoruz. Hamid Alan'ı bir dünya mevki yaptığınız için. Çok, Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Bulgur'un başkentinden Türkiye'nin başkentine merhaba dedik. Şimdi de hoşçakal diyoruz. FM radyo H ailesi olarak ba Ankara'lılara e, yediğiniz her bulgurda Alan'ın nefesi var. Sloganıyla bir kez daha veda ediyoruz. Bulgur'lu kalın, dostça kalın. Goodbye diyoruz. Goodbye diyoruz.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 Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK Yerel Radyolar Kardeşlerim. YRK Yerel Radyolar Radyo otu Radyo Radyo Dur. Kardeştir. Geçtik mi? Geçtik. Geçtik. Döndük mü? Döndük. Döndük, döndük, döndük değil mi? Döndük diyorlar çağırlar. 103.2 Radyo Tilesi'niz modern sabahlar yuvasına döndü sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar YRK kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında ee, seslendik. Oralara ee, bir yerel radyonun frekansını paylaşarak değişik değişik insanlar, değişik değişik sohbetler ettik. Ama, Ama böyle bak. bir manyak beldeye <gülüyor> <ben>, ilk defa, <gülüyor> Yemin ediyorum öp boşuna koy yani. Sabahtan beri herkes mi İngilizce konuşuyor bir ben Neymiş ben anlamadım ki bir bulguru meşhurmuş. Good morning... Be, be, sen orada Good Morning ses yaptın mı yoksa? Ya ben her zamanki gibi biz burada programımızda yaptığımızı. Ya orada biz burada elçiliklerde <gülüyor> falan... Ben <gülüyor> ne evet, oldu ki? Herkes bir İngilizce konuşuyor. Niye bu şey gibi hani şey yapıyorlar ya. Güneyde falan İngilizler bir kasabayı ele geçiyorlar. Evet. Onun gibi bir yer mi? Bir de çirkin çirkin Hı. herkes de bir anı anlatıyor. ham maç Hı. anısı kaç defa anlatılır ya? Ben anlamadım bir de baraj dendi bir şey. Yani biz onlardan daha fazla şey öğrendik değil mi ya? Biz... Vallahi ne, yani ne programda. Mi? Ne Anlar konuşmaya mı? açmış yani. bana ya. Böyle bir hamid, hamid, hamid, hamid alan Benim alan, başım abi. şişti. Vallahi başım şişti ya. Ben bir noktadan sonra koptum gittim ya. Ne, bir de yani ne İngilizce? How diyor? Bu kadar ne dediğini anlacım. Ne <gülüyor> <Biz gülüyor> <musun? gülüyor> Biri de öbürü. Ne dedi? Bir şey dedi. Formu dedi. Bir şey dedi. Ha, herkes ha. aynı anı anlatıyor. Galiba burada İngilizce anlatılabilir. <gülüyor> tek mi? bir anı var. <gülüyor> Onu herkes <gülüyor> anlatıyor. Herkes kendi başından geçmişti değil mi anlatıyor? Neyse baraj kuruluşunda biraz... <gülüyor> Barajı var mıymış yok muymuş ben anlamadım. Şimdi project bir diyor. adam bağlandı ya bizim yayına. Ya galiba yapım aşamasında Damn mı? Dem project da... diye bağardı ya. Dem project diye bir tane yaşlı adam. O zaman proje kapsamında proje devam ediyor. Baraj projesi Proje herhalde anlamadım. de daha bit, bitmemiş herhalde. Evet herhalde bitmemişti. İşte öyle bir yani e, abi, biz manyak manyak bir gal, gal, bu, komple bu sene, manyak. bu sene gene devam edecekse bu işimiz işa. Bir de ha, düzeltip duruyorlar ya. Hamid alan diyoruz. Hamid alan mevki. Hamid alan Mavki. mevki diyorlar. Doğru. <gülüyor> doğru. O hastaları. Mavki. Şey dedi adam. Hamid alan mevki is a world mevki. Ya Mev bir şey söyleyeceğim. Lan olur kurban olayım ya. Radyoları falan şey yaparken. Seçelim ya. O, bir fatih fatih beldelerine falan gidiyor. Yemin şey... ediyorum kurrağdan zırt diye çıkıyor geliyor. Ondan sonra. Bir İngilizce. sürü manyakla uğraşıyor. en azından yani, Türkçe konuşuyorlar. Yani. En azından. İngilizce konuşmasıyla övünen şey mi olur ya? Hadi bulgur anladık da İngilizce konuşmasıyla övünen. İngilizce anısıyla. O ne <gülüyor> Neyiniz meşhur o, o, o. diye sorduk, o, o. sorduk <gülüyor> en ya. Bizim anımız var dedi adam. Anı. <gülüyor> anı da aynı anı. Dört defa dinledik ya sevgili İngilizler. Ge Bir tane anı var. O geleneksel. O... Geleneksel anı. Yani fıkra gibi olmuş Herkes herhalde. kendi başından geçmiş gibi anlatıyor. <gülüyor> Bir de anıyı da anlamadım. Han başlıyor, öbürü for demiş. Öbürü de yes mi demiş. <gülüyor> yes <gülüyor> değil, öbürü dedi, Üçüncü bir kişi gibi bir ben. Ben öyle bir adam. Neyse ya, çok da anlamamız, her şeyi anlamamız gerekmiyor belki de. Bırakın. Neyse biz görevimizi yaptık sonuçta YLK kapsamında. Ee, bazen de böyle yerler tabii canım, Evet. Her zaman güzel olacak diye bir ayda yok tabii ki. Gittik Kesinlikle. miyiz peki? Geleceğiz söz verdik falan. Gidecek miyiz? Hamid ha gideceğiz Oktay. Melkan dedi o kadar tabii canım. Gideceğiz. gideceğiz. Yeni, Çünkü davete icabet edip, etmek gerek. Giter biraz İngilizce pratiği yapar. Bizim de pratiği yapar. bitince gideriz artık ne <gülüyor> zaman bitecekse. Çünkü <gülüyor> dört yandan oraya insanlar akın edecekler. Yarın sabah yeniden beraber sevgili dinleyiciler hoşçakalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar